Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugünkü konuğum Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Doktor Uygar Özesmi. Hoş geldin Uygar. Hoş bulduk Zeynep. Seninle bugün çok gündemde olan bir konuyu konuşacağız. GDO diye bir kelime var artık. Lugat'a girdi neredeyse. GDO tehlikesi hakkında konuşalım. Hem dünyada hem Türkiye'de olan. Ee, ama şuradan başlayalım. Belki bilmeyen biri vardır diye ya da senden bir dinlesinler. GDO ne demek? <gülüyor> GDO genetiği değiştirilmiş organizma demek. Yani nedir bu? Genetiğiyle oynanmış. Genetiği Değiştirilmiş bir canlı varlık anlamına geliyor Tabii burada bizim bahsettiğimiz GDO'lar Genellikle bitkiler Ama bazen hayvanlarda da yapılıyor bu Şimdi bitkilerde veya hayvanlarda ne yapıyorlar? Genetik mühendisi dediğimiz insanlar O canlının içerisine başka bir canlıdan DNA parçalarını alıyorlar Ve onun genetik yapısının içerisine DNA'sının içerisine bu genetik parçaları yerleştiriyorlar Dolayısıyla ne oluyor? Bu canlının temel yapı taşları ve o canlının oluşum biçimini düzenleyen DNA'sı değişmiş oluyor. Yani yaşamın yapı taşlarıyla oynamış oluyoruz. Şimdi bu nasıl bir şey? Şöyle ki insanın normalde DNA'sı oluşumunda etrafında bunu düzenleyen pek çok düzenleyici ağlar var. Yani bunu kontrol altında tutup onun istenen sonuçları vermesi için o organizmanın içerisinde belirli yapılar var. Ama düşün ki sen tamamen yabancı bir şeyi içine yerleştirdiğin takdirde bu kontrol mekanizmalarının tamamen dışında bir şey yerleştirmiş oluyorsun. Ve dolayısıyla bir bakıma doğanın o canlısını bir hilkat garibesi haline dönüştürmüş oluyorsun. Peki şu anda dünyada hani bunlardan çok örnek var mı? Her şeye sıçradı mı bu yoksa sadece bir iki tane bitkide mi değiştirildi ya da nedir yani çalışmalar? Şimdi şöyle bakmak lazım. Esasında bu çok çok yeni bir teknoloji. Dünyada ilk olarak ticari açıdan piyasaya sürülmüş genetiğiyle değiştirilmiş organizma tütün. 1988 yılında Çin'de bu piyasaya sürdü ticari olarak. Ve tütün mozaik virüsüne dayanıklılık sağlaması için genetiğiyle oynanıyor. Fakat daha sonra bu özellikle... Amerika Birleşik Devletleri'nde e, biyoteknolojik alandaki e, yatırımların da artmasıyla e, birlikte 1994 yılında e, piyasaya sürülüyor e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu genellikle soya ve mısır. Başta olmak üzere bu genetiği değiştirmiş organizmalar piyasada satılmaya başlanıyor. Ve tabii ki ekilmeye de başlanıyor. 1990'ların sonunda artık iş büyük oranda çığırından çıkıyor. Bakın o dönemde 6 ülkede 1.7 milyon hektar alanda ekimi yapılıyor bu Geydoğlu ürünlerin. Günümüzde ise şu anda 29 ülkede var. Hmm. Ve... 148 milyon hektarda da bu e, genişlemiş durumda yani nerede 1.7 milyon hektar nerede 148 milyon hektarlık bir alanda şimdi GDO üretimi yapılıyor. Dolayısıyla tehlike gitgide yayılıyor. E, gitgide başka ülkelere e, doğru da e, yayılıyor. İşte ülkemizdeki e, tehlikede de e, bunun başına geliyor. E, şu anda ülkemizde GDO'lu üretim yapılıyor mu peki? Hayır Türkiye'de şu anda hiçbir şekilde Geydoğlu üretim yapılmıyor bildiğimiz kadarıyla tabii ki çünkü biliyorsunuz Türkiye'ye esasında 1998 diye hatırlıyorum ilk Geydoğlu ürünlerin girişi var bu 1998 yılında soya ve mısır ithalatı yapılıyor ve bu tohumlar da Kanada Meksika ve Arjantin'den geliyordu. Hatta şöyle söyleyeyim 2003 yılında e, bir e, Arjantin'den gelen bir büyük e, gemi, gemi. Hı hı. E, Brezilya açıklarında Greenpeace eylemcileri tarafından durduruluyor. Onu hatırlıyorum. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. <gülüyor> çok <gülüyor> seviniyorduk biz böyle evet evet, evet diye büyük <gülüyor> Ve e, maalesef tabii ki orada yapılan analizlerde e, buradaki... ...soya fasulyesinde GDO olduğu ortaya çıktı ve bu gemi Türkiye'ye geliyordu. Yani hı hı. o dönemdeki Türkiye'ye ithal edilen soya fasulyelerinin bir bakıma genetiği değiştirmiş olduğu böylece ortaya çıkmış oldu. Greenpeace eylemiyle ta 2003 senesinde. Yani Türkiye'de tabii ki bunlar giriyor. E peki ne oluyor? Bu konuda hiçbir kontrol mekanizması yok. Yani Türkiye'ye ithalatı yapılan herhangi bir GDO'lu... Tohumun, ürünün ekilmeyeceğine dair veya burada üretilmediğine dair herhangi bir kanıtımız veya herhangi bir araştırmamız ve buna ilişkin doğru düzgün kontrol mekanizmaları da yok maalesef. O zaman şu anda aslında yasak bunu yapmak ama kontrol etme, edilip edilmediği ya da tam kontrolü yapılıp yapılmadığı belli değil değil mi şu anda Türkiye için? Evet yani buna ilişkin bir denetleme, kontrol, önleme, kriz yönetim... ...hiçbir şekilde buna ilişkin bir etkinlik görmüyoruz şu anda Türkiye'de. Peki şu anda Türkiye'de siz aslında bir kampanya yapıyorsunuz GDO ile ilgili. Hani GDO hep gündemde olan bir şey ama şu anda biraz daha bir araya gelip kampanyalara dönüştü galiba. Biraz bahsedebilir misin? E, tabii memnuniyetle. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de 26 Ekim 2009 tarihinde bir GDO yönetmeliği esasının yürürlüğe girdi. Fakat daha sonra bu GDO yönetmeliğine bağlı olarak Danıştay ve daire bunu önledi ve dedi ki yani bu bir yönetmelikle olmaz. Sizin yapmanız gereken şey bir yasa çıkarmaktır. Ve en sonunda da 26 Eylül 2010'da yürürlüğe giren bir biyogüvenlik yasamız var. Şimdi bu biyogüvenlik yasası kapsamında ise Türkiye'ye bir GDO'lu ürün ithalatı yapılıp yapılmayacağı düzenleniyor. Bunun da belirli bir prosedürü var o prosedür çerçevesinde e, Türkiye'ye son dönemde e, işte e, 12 Ekim'de bunun e, başvuru e, süresi bitiyordu. E, ha, toplumun e, kamuoyunun e, geri e, bildirim yapması açısından bu konuda da tabii ki GDO'ya Hayır platformu ve e, tabii ki bunun bileşenleri olan Ziraat Mühendisleri Odası, e, Greenpeace ...bu konuda bir tepki ortaya koyuyorlardı. Özellikle Ziraat Mühendisleri Odası ve GDO'ya Hayır Platformu... ...bu 10 genetiği değiştirilmiş yem olarak kullanılacak... ...Mısırların ithalatına karşı bir görüş bildirmişlerdi. Biz de bu çalışmalara katıldık Greenpeace olarak ve en sonunda... ...bir imza kampanyası başlattık... ...hem Ziraat Mühendisleri Odası'na destek olmak için... ...ve GDO'ya Hayır Platformu ile koordineli bir biçimde... ...ve bunun sonucunda 48 saat içerisinde... ...Türkiye'ye ithal edilmek istenen... ...10 genetiği değiştirmiş Mısır çeşidine karşı... ...yem olarak kullanılmak üzere... ...100 bin kişi imza attı... ...yani 48 saat içerisinde 100 bin kişi çıktı... ...ve genetiği değiştirilmiş... ...organizmaların Türkiye'ye ithalatına karşı çıktı... Ve biliyoruz ki bu biyogüvenlik kurulunun bu tohumlarla bu yemlerle ilişkin yayınlamış olduğu bilimsel raporlar ve çalışmalar ki onun içinde bunlar her biri stıp aynısı, tıpkısının aynısıydı bir tek isimleri değiştirilmiş. Buna karşı da 15 bin kişinin karşı görüş bildirdiğini kendi web sayfalarında biliyoruz ki yani Biyo Güvenlik Kurulu'nun e, kurmuş olduğu o web sayfası zannediyorum bakanlık desteğiyle de son derece ilkel ve kullanılması zor bir sistem. Yani gireceksiniz de raporları bulacaksınız da ona ilişkin e, görüşleri yazabileceğiniz yer falan derken son derece karmaşık ve üstelik istatistikide hiç bilgi vermiyor. Yani biraz kapalı kara kutu gibi oraya siz e, nedeni bir görüş yapıyorsunuz ama öyle bir... Karakut'un içerisinde yok oluyor, hiçbir istatistik yok, geri bildirim yok, hiçbir şey yok. Başkalarının yaptıklarını, yorumlarını göremiyorsunuz falan. Halbuki bizim yaptığımız web sitesinde biz doğrudan onlara bunu biraz daha kolaylaştırarak insanlara sunduk. Bunun sonucunda da hayır diyen 100 bin kişi vardı ve görüş bildiren de 15 bin kişi oldu. Dolayısıyla hakikaten destekçilerimiz genetiği değiştirmiş organizmalara karşı durulması gerektiğini görüyoruz. Ve bunun Türkiye'de halkın bunu istemediğini çok net bir biçimde ortaya koymuş oldular... Ee, tabii ki bu istek karşısında biz de çalışmalara devam edeceğiz. Evet, tamam o zaman şimdi bir e, müzik arası verelim çok kısa ondan sonra e, Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi ile GDO tehlikesini konuşmaya devam edelim. Birazcık böyle hani dünyadaki e, hali ve de hani her GDO mu kötü yoksa sadece yiyecekteki GDO mu kötü gibi bir tane felsefi soru da olacak <gülüyor> e, müzik arasından sonra. hasata ekolojik yaşam programına devam ediyoruz. Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Doktor Uygar Özesmi ile birlikte e, GDO'ları konuşuyorduk. GDO tehlikesini. E, şimdi hani genetiği değiştirmiş organizmalar dedik ve yiyecekler de var dedik. E, sağlık tehlikesi var mı bunların? Hı hı. Yani olmaz olur mu tabii ki. E, şu anda e, güya tabii Türkiye'de bu yok. Hatta e, yiyeceklerin içerisine katılması durumunda e, ...şayet binde 9'un üzerinde ise etiketleme zorunluluğu da var. Yani, Türkiye'de. Türkiye'de. Yani teorik olarak siz bir paketi aldığınızda işlenmiş bir gıdada... ...o paketi aldığınızda paketin üzerinde... ...binde 9'un üzerinde olduğu organizma ihtiva ediyor ise yazması gerekiyor. Ama tabii ki buna ilişkin herhangi bir yine ne kontrol mekanizması var... ...ne de şirketlerin buna uyup uymayacaklarına dair bir garantimiz, güvencemiz var. E, biz bunun kontrolüne ilişkin de bir sistemi henüz görebilmiş değiliz... Dolayısıyla bu konuda bakanlığın biz işte şunları şunları yapıyoruz şu şekilde bunu denetliyoruz gibi size bir, bir açıklaması dahi yok. Bunun en güzel yolu tabii ki genetiği değiştirmiş organizma içermediğine dair en net e, olay organik ürün damgası. Yani şöyle söyleyeyim size organik ürünlerde zaten sertifikasyon şirketleri var. Bu sertifikasyon şirketleri çok ciddi kontroller yapıyorlar bunları denetliyorlar. Ve e, kurallar çerçevesinde de hiçbir organik ürünün içerisinde genetiği değiştirilmiş organizmın bulunması yasak Türkiye'de. altında bile, bile yasak. yok yani tamamen hiçbir şekilde katılmaması lazım. Yani biri aslında organik ürünü alıyor ve iyicene baktığı için içine Hı. organik ürün çok daha e, güvenilir herhangi bir ürünün e, GDO içerip içermediğinden. Tabii yani şayet organik sertifikası varsa organik damgası varsa şimdi Mutlaka. değişik sertifikasyon şirketleri var o zaman buna emin olabiliriz ki. Ee, bu üründe GDO içermiyor. Genetiği değişmiş organizma yok. Bir kere bu e, en önemli e, konulardan bir bu tanesi. Cepte bu cepte Bu <gülüyor> Şimdi e, sağlık sorunlarına geldiğimizde hani bahsetmiştim ya GDO'lar nasıl e, oluşuyor diye. Yani genetiği değiştirmiş organizma içine bir takım e, genler e, konuyor demiştik o organizmanın içerisine. De, DNA yapısının içerisine farklı organizmalardan genler konuyor. Şimdi o konduğu zaman ne oluyor? DNA'lar ve özellikle istenmeyen parçacıklar da girebiliyor. Ve e, DNA'nın e, esas yaptığı şey protein üretmek aynı zamanda. Yani canlının oluşumunu proteinleri üretmesini sağlıyor. E tabii ki siz bunu yaptığınız zaman o kontrol mekanizmasının dışında da istenmeyen proteinler oluşmaya başlıyor. Şimdi alerjilerde de genellikle zaten bu istenmeyen proteinlere karşı bir alerji vardır. E, dolayısıyla pek çok mesela size bir örnek vereyim. Avustralya'da yapılan bir araştırmada... Bezelye bitkisinde genetiği değiştirilmiş bezelyelerin farelerde çok ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olduğu ortaya kondu mesela. Dolayısıyla bunu bildiğimiz için görüyoruz ki genetiği değiştirilmiş organizmaların alerjiler başta olmak üzere diğer sağlık risklerine neden olmayacağına ilişkin hiçbir güvencemiz yok. Hatta pek çok araştırma bunun yan etkilerini de ortaya koyuyor. Ama sadece insan sağlığı değil bir de ekosistem sağlığı var yani ne oluyor tozlaşma ile birlikte mesela bu e, BT içeren e, mısır bitkilerinin özellikle kelebeklerde çok ciddi e, popülasyonlarında düşüşe neden oldu ve zarar yani. verdi tabii zehirliyor yani düşünün o zehirin sizin e, yediğiniz e, mısırın içerisinde Böceklere karşı zehir olan bir takım maddeler bu var. Bu inanılmaz bir şey yani böcek ilacı var mısırda onu mu diyorsun? Ee, bir bakıma öyle tabii bu böcek ilaçlarının insanlara zararı olmadığını sadece böcek metabolizmasına etkisi olduğu söyleniyor. Ee, fakat tabii ki siz bunları bu büyük ölçülerde bu kadar geniş alanda ve Hiçbir bu kontrol mekanizmalarının dışında genetiğiyle oynayarak hirkat garibileri <gülüyor> yarattıktan sonra bir de bunlarla insanları beslerseniz e, bunun sağlık sorunları yaratabileceğini e, görmek için illaki bilim adamı olmak gerekmiyor. E, biz biliyoruz ki doğanın mevcut bir takım temel yapı taşlarıyla böyle kibirli bir bişimde oynamanın mutlaka ve mutlaka e, zararlı sonuçları oluyor. Yani en basit örnek vereyim size diyoruz ki hayvan yemi, Geydoğlu hayvanlara Geydoğlu... Yem yedirilmesinin zararı var? Yani insan değil ki bunu hayvan yiyor diyoruz yemleri. E o hayvanı <gülüyor> kim <gülüyor> yiyor? <gülüyor> Sonuçta şöyle söyleyeyim. Ee, genetiği değiştirmiş e, domuzları, e, genetiği değiştirmiş mısırları yiyen domuzların kendi genetik yapıları içerisinde bu DNA'lara rastlandı. Yani yine aynı şekilde e, bırakın onu domuzları anne sütünde ee, insanların anne sütünde geydolu e, besinlerin, geydolu yemlerin e, kalıntılarına rastlandı. Yani dolayısıyla bunu bir kere siz gıda zincirin içerisine koyduğunuz zaman Elbette ki bu taşınarak o zincirde ilerliyor. Bunu önlemek imkansız. Peki şimdi tüketici olarak çok az vaktimiz kaldı. Tüketici neye dikkat etsin? Şimdi bir pakete bakacak. GDO içermez dediğinde alabilecek. Hı. Kesinlikle organik ürünü tercih edecek. Orada çok garantili. Soya mısır çok duyduk. Mısır Hı. nişastası, soya lesitini falan böyle soyalım, mısırlı bütün kelimelerde GDO tehlikesi var diyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Bence insanları bu konuda korkutmamak lazım. Organik alsınlar. Onda hiçbir zarar yok. Hem de faydası da var. Çünkü organik tarım aynı zamanda ekolojik tarım olarak pek çoğu ekosistemi korunmasına da fayda sağlıyor. Dolayısıyla organiğe yönelsinler. Ama böyle bir tabii ki korku salmanın anlamı yok. Esas yapılması gereken şey Türkiye'ye bunların girişinin durdurulması. Şimdi bunun için de bireylerin yapması gereken en önemli şey... Greenpeace'in kampanyalarına, GDO'ya hayır platformunun kampanyalarına destek olmak, gönüllü olmak bunun çok kolay bir yolu var. www.greenpeace.org.tr yani greenpeace.org.tr adresine girip oradan kendileri bizim açmış olduğumuz genetiği değiştirmiş organizmalara karşı imza kampanyasına katılabilirler. Bu imza kampanyasına katılırlarsa sayımız çoğalacak demektir. Bizim hedefimiz 500.000 kişiye ulaşmak. Şimdi zaten 100 bin kişi buna karşı çıktı. 500 bin kişiye çıkarsa bu o zaman e, bence hükümet bu konuda mutlaka harekete geçmek zorunda kalacak. Çünkü halkın bir e, tepkisi var e, ortada. Şimdi o zaman biz Türkiye'ye genetiği değişmiş organizmaların ithalatını engellersek o zaman artık bu tehlike tamamen ortadan kalkmış olur. E, zaten şu anda dikimi ekimi yasak. E, tamamen ithalatı da durursa e, Türkiye içerisinde e, dolayısıyla bu tehlikeden de e, topluca e, kurtulmuş, kurtulmuş oluruz olacağız. diyoruz. Yani daha ne kadar aman şuna da bakayım aman şuna da bakayım diye insanlar sürekli e, gıdayla böyle obsesif bir biçimde e, bakma zorunluluğunu getirme dahi zaten hatalı yani etiketlendirme zorunluluğunun bile burada gelmesi. Bence insan iyi bir şey tabii ki çünkü olup olmadığını görüyorsunuz. Binde üzerinde. Ama yani sürekli bizim böyle bir paranoya içerisinde gıdamıza dikkat etmek zorunda olmamamız lazım. Bunun yolu sürdürülebilir tarım. Sürdürülebilir tarım ekolojik tarımla birlikte organik tarımla birlikte artık bizim gıdamızın temiz ve güvenilir olduğunu hükümetin zaten garanti altına alması gerekli. Şayet hükümet... Genetiği değiştirmiş organizmaların Türkiye'ye ithalatına izin vererek benim gıda güvenliğimi tehlike altına atıyorsa bunu yapmaya hakkı yok. Çünkü hükümet benim temsilcim, benim temsilcimin benim güvenliğimi sağlamaya zorunluluğu var. Dolayısıyla halkın da bunu net bir biçimde ifade etmesi gerekiyor. Onun o için de imza kampanyasına imza atacak. Evet. Atmadıysanız, attıysanız peki imzayı o zaman birine söyleyin o da atsın. Aynen öyle. öyle yayalım. Yapalım. Mümkün olduğu kadar çok insan e, olalım. 500 bin kişiye en az ulaşalım. Hatta daha da üstüne çıkalım. O zaman e, kolaylaşacak. Ve ]leşecek. tabii ki tepkimizi ortaya koyalım. Yani bu e, bahsetmiş olduğum şekilde Biyo Güvenlik Kurulu'nun e, bu raporlarına karşı... ...biz bunu istemiyoruz diye bu ithalatı o mesajı vermeye devam etmek lazım. Tamam. Aynı zamanda tabii ki bir gönüllü olarak da bu mesajı etrafımıza yaymamıza Yaymanız da fayda gerekiyor. var. Çok teşekkürler Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi ile... ...Greenpeace'in şu anda başlattığı GDO tehlikesi ile ilgili, GDO kampanyası ile ilgili konuştuk. GDO'nun kesinlikle olmadığına emin olduğumuz yerlerden biri de ekolojik pazarlar hemen hatırlatayım son kapatmadan önce programı. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, pazar günü de Kartal'da ekolojik pazarlar oluyor olacak. Buğday Derneği'nin organize ettiği ve sürekli kontrol altında bütün ürünler orada ve %100 ekolojik orada bekliyoruz sizi. İletişim içinde greenpeace.org.tr'den kampanyaya katılabilirsiniz. Pazarların yerine bakmak isterseniz de buğday.org'dan bakabilirsiniz. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler Uygar geldiğin için. Ben teşekkür ederim. İyi günler.